Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Es-sallatu ve selamü aleyke ya seyyidel evliyan ve'l-akhirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l-mursalin ve ila cem'il evliyai ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Peygamberlere imani anlamaya çalışıyorduk. Allah'ın neplerine, resullerine nasıl iman etmemiz gerektiğini anlamaya çalışıyorduk. Bugün inşallah onu anlamaya devam edeceğiz. İmanın kitabı Kur'an'dır. İmanın kitabı olmaz. Kur'an'dan başka imanın kitabı yoktur ki Allah Ayetlerinde her neyi beyan etmişse her bir ayete tek tek iman etmek gerekiyor çünkü. Nebilerine, Resullerine de nasıl iman etmemiz gerektiğini kendisi beyan eder. Birileri kendi kafasına göre işte şöyle olursa peygamberlere, nebilere, Resullere iman etmişiz diyemez. Allah böyle bir hakkı hiç kimseye tanımaz. Aslında hayat baştan sona kulluktur, abdiyettir. Bu kulluğun, bu abdiyetin nasıl yapılması gerektiğini de Allah beyan eder. Peygamberlere baktığımızda hayat Hazreti Adem'le ile başlar. Tarih de aynı şekilde peygamberlerle başlar. Allah geçmişteki hayatı anlatırken, insanların, insanlığın hayatını anlatırken mutlaka orada bir Nebi, bir Resul vardır. Nebiyi, Resulü, onunla beraber olanları bir de onun karşısında olanları anlatır. Hayat, peygamberlerin hayatlarıyla ilgilidir. Eğer hayatımızda peygambere iman olmazsa Allah böyle bir hayatı hayat olarak kabul etmez. Başıboş bir hayat. Gerçek manada kulluğun olmadığı bir hayat herkesin kendisine göre kulluğun sinirlini beyan ettiği, belirlediği bir hayat olmuş olur ki Allah buna hayat demez. Çünkü ancak Allah'ın nebileriyle, Resulleriyle beraber olunca hayat olur. O insan hayat demek diri demektir, diri olur. Yoksa ölü bir hayat yaşar. Allah'ın ölü ya da diri tarifi farklıdır. Allah'ın ayetlerine, nebilerine, Resullerine, ahirete, meleklerine, Kendisine iman edenler için diri buyurur, iman etmeyenler için de ölüdür buyurur. Ayetlerini dinlemeyenler için, nebilerini, Resullerini dinlemeyenler için ölü buyurur. Kör, dinsiz, sahırdır buyurur, ölüdür. Onun için ayet-i kerimede buyuruyordu, Resul'ün ölülere sen mi işitireceksin? Onlar ölmüş, ölüyor onlar eğer Allah onlarda hayır görseydi onlara işittirirdi buyurdu. Evet, demek ki Allah onlarda artık bir hayır görmüyor. Artık dönmeyecekler demektir bu. İman etmeyecekler, Allah'ın kelamını dinlemeyecekler, Resulüne, Nebisine tabi olmayacaklar demektir. Allah şahadeti de gaybi de bilendir. Olmuş olanı da, olacak olanı da bilendir. Ezeli de, ebedi de bilendir. Evveli de, ahiri de bilendir. Allah hükmünü ilmine göre veriyor. Eğer Allah'ın vahyinden, nebisinden, Resulünden habersiz olursak ya da sadece böyle kulaktan dolma bir bilgiyle çevremizden öğrendiğimiz kadarıyla, kitaplardan öğrendiğimiz kadarıyla onu anlar, tanır, ona tabi olursak, bu üretilmiş dindir, insanların ürettiği dindir, gerçek manada iman etmiş olmaz, tabi olmuş olmaz, gerçek manada Allah'a kul da olmuş olmaz, çünkü hakikati anlamamıştır. Hakikat bir tanedir, o da Allah'ın beyan ettiğidir. Allah'ın vahyettiğidir. Bunun dışında hakikat yoktur. Bunun dışında her ne varsa, vahye uymuyorsa o vehimdir, o zandır. O insanın kendi kendisine öğrettiğidir, vesvesedir. Peygamberleri de Allah'tan öğrenmek lazım. Mesela peygamberin hayatını anlatmışlar, yazmışlar. Ama en güzel peygamberin hayatını, peygamberlerin, nebilerin, resullerin hayatını kim anlatır? Allah. Siyer kitabı denir peygamberlerin hayatını anlatan kitaplara. Asıl siyer kitabı Kur'an'dır. Allah onları tanıtıyor. Nasıl iman ettiklerini, nasıl kul olduklarını, nasıl Allah'a teslim olduklarını nasıl kulluk yaptıklarını, Allah yolunda nasıl cihad ettiklerini, hayatlarını Allah'a nasıl feda ettiklerini anlatır. Bununla beraber onlarla beraber olanları da anlatır. Onlarla beraber olanlar da peygamberin kazandığını kazanmıştır. Çünkü onlar da peygambere tabi olmuştur. İman etmek tabi olmayı gerektirir. Yani iman ediyorum, kabul ediyorum. İnanıyorum, bu iman değildir. Allah böyle bir imanı kabul etmiyor. Onlar işittik ve itaat ettik diyenlerdir, iman edenler. İşittik ve itaat ettik, evet, yani duyduk, anladık ve tabi olduk. Her neyi söylerse ona itaat ediyoruz. Çünkü Allah'ın Resulüne itaat, Allah'a itaattır. Allah bunu böyle beyan etti. Eğer dese ki Allah bu kadar Resul'e tabi olmayı, itaat etmeyi anlatıyor, biz onun zamanına yetişmedik. Ne yapacağız? Hayal kuracağız. Şiirler okuyacağız. Seni çok özledik. Nerede kaldın? Sana ihtiyacımız var. İsmi okurunca selavat getiriyoruz. Tabi olmak bu midir? Böyle bir tabiat olur mu? Kulluklarını yapmaları için Allah onlara nebiler, resuller gönderdiyse bu durumda kıyamete kadar da onların gelmesinin devam etmesi gerekmez mi? Evet, Varisleri gelmeye devam eder ama Allah insana akıl vermiş. Allah aklını kullanmayan toplumun üzerine cemaatın üzerine ümmetin kavminin üzerine pisliği döker dedi. Eğer biri peygamber varisi ise işi peygamberle yapmıyor, işi Allah'ın kitabıyla, Kur'anla yapmıyorsa, birileri de ona sarılıp eteğine sarılıp bu peygamber varisidir derse, hiç bundan daha akılsız biri var mıdır? Pisliğe gömülmüştür o. Peygamber her neyi getirdiyse, her neyi ümmetine takdim ettiyse, her neye davet ettiyse, onun da aynı şekilde onun kitabıyla yapması gerekir ki onun varisi olsun. Genel olarak bu böyledir. Herkes kendisinin doğru yolda olduğunu kabul eder, zanneder. gerisini de yanlışta batıda kabul eder. Yani kendisini cennet yolunda, Allah'ın rızası yolunda görür, başkalarını da başka yolda görür. Kendisinden olursa, kendisi gibi olur, yaparsa onu kabul eder, gerisini kabul etmez. Bu ölçü yanlış bir ölçüdür. Ölçü nasıldır ya da nasıl olmalıdır? Ölçü Hakkı hakikati ortaya koyup, Allah'ın vahyini ortaya koyup, hak budur. Kim buna uyarsa, kim buna uymuşsa o doğru yapıyor. O hak yoldadır. İster onunla beraber olsun, ister onunla beraber olmasın. Eğer Allah'ın vahyine uyuyorsa, peygambere tabi olmuşsa, bu durumda o hak yoldadır. Ama kafasına göre değil. Söyledim, Allah'ın vahyine göre. Onun için genel olarak cemaatler birbirini eleştirir. Bu mümine yakışmayan bir tavırdır. Bu tavır müminin tavrı değildir. Evet, belki televizyonlardan seyrediyorsunuz. Aynı şekilde özellikle internet üzerinden Cemaatlerin birbirine saldırısı o kadar şiddetli ki insan dehşete düşüyor. İkisi de Müslüman, ikisi de sözde Allah yolunda hizmet etmeye çalışıyor ama ikisi birbirine düşman. O onu küfürle itham eder, öteki ötekini küfürle itham eder. O ona cevap veriyor, o ona cevap veriyor. Sizin başka işiniz yok mu? O, onun küfürle itham ediyor, o sapıtmış diyor. Üteki ötekini küfürle itham edip, o sapıtmış diyor. Bu müminin tavrı değildir. Mümin, Allah'tan haşyet duyar. Alim, Allah'tan haşyet duyandır. Yapılması gereken şey nedir? Söyledim. Hakikati ortaya koyarsın, ölçü bellidir. Sen konuşma bırak mülkün sahibi konuşsun bırak senin sahibin konuşsun niye onu konuşturmuyorsun niye kendine göre cevap veriyorsun Allah eğer müminler kardeştir buyurduysa öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun diye emrettiyse sen bunu yapmıyor da tam tersini yapıyorsan sen tefrika yapmıyor musun? Bu tefrika olmuyor mu? Sen bir müminin imanını nasıl inkar edersin öyle? Bir yanlışından dolayı, senin yanlış gördüğün bir şeyden dolayı. Belki o okudu, Allah'ın kelamını okudu, öyle anladı, eksik anladı. Sadece bir yanlışından dolayı onu küfürle itham etme hakkına sahip misin? onun Allah katında nasıl bir halde, durumda olduğunu biliyor musun? Bunu bilmiyorsun. O zaman senin böyle bir hakkın olmaz. Hiç kimsenin bir başkasını küfürle itham etme hakkı yoktur. Olur ki ayeti okumuş, eksik yanlanmış. Ayetler birbirini tefsir eder. Arkadaşlar, evlerinde Arapça dersi görüyorlar. Bu hususta dikkat etmeleri lazım. Ayetler birbirini tefsir eder. Herhangi bir ayeti anlamazsa ne yapması lazım? Sorması lazım. O ayetin başka bir karşılığı vardır. O ayetin başka bir eşi vardır yani. Eş. Benzeri vardır. Mutlaka o ayetle yan yana anlaması gerekir, onun da onu anlaması gerekir. Anlaşılmayınca arkadaşların sorması gerekir. Onu da öğrenip doğru hüküm vermesi gerekir ki yoksa sorumlu olur. Peygamberlere imanla ilgili ayetleri okuyacağız hep beraber. Acaba peygambere iman etmeyen Yahudiler, resul Efendimiz'e iman etmeyen yani Yahudiler, Hristiyanlar, Allah'ın beyan ettiği gibi sahabiler, diğer peygamberlere inanmış olanlar, bunlar da cennete gider mi, gitmez mi? Bu konuda da bir sorun var. Söyledim, ayetler, Allah ayetleri çift çift indirmiştir müşabih olarak indirmiştir. Birbirine benzer olarak indirmiştir. Hepsini bir arada anlayınca anlaşılır. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine amenu. İman edenler yani müminler. Vellezine hadu Yahudiler, ven Hristiyanlar, ves bir de o diğer peygamberlere özellikle Yahya aleyhisselama iman etmiş olanlar sabirler bunlardan her kim men amene billah bunlardan her kim Allah'a iman ederse Ve yevmil ahir ahirete iman ederse ve amile salihan salih amel işlerse felehum ecruhum inde rabbihim onların ecirleri Rablerinin katındadır وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Bakara suresi 62. ayet Diyelim ki biri bu ayeti okudu, bu durumda nasıl hüküm verir kendine göre? Eğer gerçekten Kur'an'ın bilgisine sahip değilse, yani Kur'an'ın bütününe iman etmemiş, onu anlamamışsa nasıl iman edecek? Ne diyecek? O zaman Yahudilerde, Hristiyanlarda, Sabilerde, eğer Allah'a iman etmişse, ahirete iman etmişse, salih amel işlemişlerse, bunlar cennete gider diye hüküm verir. Değil mi öyle? Hüküm böyle olur. Ama hüküm öyle değildir. Diğer ayetlere bakıp, bu ayetleri tefsir eden ayetlere bakıp öyle anlamak gerekiyor. Allahu nezele ahsanel hadisi kitaben. Allah sözü ikişerli olarak beyan etmiş, beyan etmiş olarak kitabı indirmiştir. İkişerli. şerli. ve mesaniye. Birbirine benzer, müteşabih ve mesaniye. ikişerli. Yani Kur'an'da bir ayet okudun, onu anlamadınsa onun bir benzeri daha vardır, onun bir ikizi daha vardır buyurdu. Bir de oraya bak. Bak ikisini yan yana koyduğunda onu anlarsın. <gülüyor> Rablerinden haşyet duyanlar, Allah'ın bu ayetleriyle karşı karşıya geldiklerinde bu iki ayeti yan yana getirip Allah'ın muradını anladıklarında onların derileri ürperir. Tenleri ürperir. Summa talinu culuduhum ve kulubuhum ila zikrillah. Sonra Allah'ın zikrine tenleri de, kalpleri de ısınır, yumuşar. Allah'ın zikrine Zâlike İşte bu Allah'ın hidayetidir. Allah'ın ayetleriyle bu şekilde muhatap olanların gönülleri, tenleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. Bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi bihi men yeşâ. Allah dilediğini bununla ayetleriyle hidayete erdirir ve men yudlilâh ve dilediğini de dalalette bırakır. Allah'ın ayetleriyle bu şekilde muhatap olmayanları da delalette bırakır. Vema lehu min hat. Delalette bıraktığı kimseye de bir hidayetçi bulamazsın. Kimse ona hidayeti veremez. Hidayete vesile olamaz. Eğer Allah'ın ayetlerine iman etmemişse, Allah'ın zihrine karşı kalbi yumuşamamışsa kimse ona hidayet veremez. Çünkü hidayet Allah'tandır. Eğer hidayetçi de Allah'ın hidayetçisi ise onu ayetleriyle yapar zaten. Demek ki Allah ayetleri müteşabih ve bir de ikişerli olarak birbirine benzeyen ve ikişerli olarak indirmiştir. O ayetin müteşabihi, müteşabihleri ya da hangileridir onu beraber anlayacağız. Elif, lan, ra, Kitabı Öktemet ayatuhu. bu o kitaptır ki Allah ayetlerini sağlamlaştırmış, ayetlerini sapa sağlam kılmış. Sunme Fusilet Minledön Hakimin Khabir. Sonra onu tafsir etmiş, açıklamış. Kim açıklamış? Hakim ve habir olan Allah açıklamış, onu evet, kendi katından indirmiş ve onu evet, hakim ve habir olan açıklamış ki çünkü Kur'an hikmet doludur. Eğer biri hikmete sahip değilse, Allah ona hikmet vermemişse, Allah'ın ayetlerini beyan edemez. Allah'ın resullerinin birinci vasfıdır bu, hikmet ehli, hakim. Allah hikmet vermiş. Yani Allah'ın muradını anlama kabiliyetidir bu. Ayet devam ediyor. Ela te'abudu illallah. Evet. Allah dikkat edin dedi. Sakın bunun dışında bir şey yapmayasınız ve anlamayasınız. Neymiş o? tabudu illallah. Sadece yalnız Allah'a abdo olun. Niye sadece Allah'a abdolun? Ayetin devamıydı bu. Ayetleri Allah açıklamış. Eğer bunun dışında biri açıklamaya kalkışırsa, sen de ona inanırsan, onu kabul edersen, ona abd olursun. Allah'a abd olmuş olmazsın dedi. Dikkat buna dikkat eden dedi. Yani bir başkasının ayeti beyan etmesine, açıklamasına, tafsil etmesine bakma. Onu Hakim ve kabir olan Allah beyan etmiştir ki Allah bunu neden böyle beyan eder? Sadece Allah'a abdulasınız diye. Eğer başkasının beyanını kabul edersen bu Kur'an'ı ben tefsir ediyorum ben anlatırım. Ben bu ayetten bunu anladım dersen kendini Allah'ın yerine koymuş olursun. Bir başkası da ona inanırsa ne yapmış olur? ona abdolmuş olur. Onu Allah'ın yerine koymuş olur. Çünkü beyan etmek Allah'a aittir. Onu indirmek de, beyan etmek de bize aittir dedi Allah. İnneni lekum minhu nezirun ve beşir. Evet bu peygamberin sözüdür. Evet, peygamber ne diyor? Ben sizin için Uyarıcı ve müjdeciyim. Yani Allah neyi beyan etmişse ben onu beyan ediyorum. Sizi neyle uyarıyorsa onunla uyarır, neyle müjdeliyorsa onunla da müjdeliyorum. Resul'ün yapacağı, yaptığı başka bir şey de olmaz zaten. en اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Rabbinize istiğfar edin. Eğer şimdiye kadar bunu böyle yapmadınızsa Rabbinize istiğfar edin. سُنَّ تُوْرُوا Sonra O'na tövbe edin. Sonra O'na dönün. Allah'a dönün. O'nun vahyettiği gibi iman edin. O'nun anlattığı gibi anlayın. O'nun ayetleri tafsil ettiği gibi, tefsil ettiği gibi, anlattığı gibi anlayın. <gülüyor> Eğer böyle yaparsanız, Eğer <gülüyor> böyle Meta an ila ecelin müsemma. Allah sizi nimetlendirir. Eceliniz gelinceye kadar, belli bir vakte kadar ki o belirlenmiştir, herkesin eceli vakti bellidir. O zamana kadar sizi dünyada nimetlendirir. Ve yütti, kullar zifadlin fadlehu. Allah herkese, her faziletlinin Faziletini verir ve ihsan eder. Kim ne kadar fazilet hak etmişse, ikramı, lütfi hak etmişse Allah ona onu ihsan eder ve ona onu ikram eder. وَاِنْ تَوَلَّوْ وَاِنْ نِيَّ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَزَابًا يَوْمِ kebir. Eğer dönerlerse de ki onlara ben o büyük günün azabından dolayı sizin için korkuyor, endişe ediyorum. Kaybediyorsunuz eğer dönerlerse. Eğer bundan başka bir yola saparlarsa. Yahudilerle, Hristiyanlarla, Sabi'lerle ilgili ayetin ikizidir bu. Kul de ki ya ehlel kitap, ey kitap verilmiş olan. Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler. Lestum ala şey. Siz hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Hatta teqimut tevrate ve'l-incile ve ma'uz ileyikum min rabbikum. Tevrata Yahudiler için, Tevrata Hristiyanlar için, İncile Sabiler için size indirilene. onu ayakta tutmadıkça onun hükmünü icra etmedikçe yani ona iman edip hükmünü icra etmedikçe hiçbir şey üzerinde değilsiniz ve le yezidenne kesiren minhum ma ile ilike min rabbike tuğyanen ve kufra Andolsun ki sana sana Rabbinin indirdiğinden dolayı onların çoğunun tuğyanları artmış küfürleri artmıştır Oysaki Allah'ın Resulullah Efendimiz'e indirdiği onların kitabını tasdik ediyor Tevrat'ı, İncil'i tasdik ediyor sana indirilenden dolayı sadece onların tuğyanı, azgınlıkları ve küfürleri artıyor Vela tes'e Allah'ı kıymil kafirin. O kafir topluluktan dolayı sen üzüntüye kapılma. Ayet devam ediyor. İnne <seysi> laddine O iman edenler. Velladdine hadu. Yahudiler. Vessabiul sabiler diğer kitap verilmiş olanlar ve nesara Hristiyanlar bunlardan her biri men amene billlah Allah'a iman ederse ve ahir ahirete iman ederse ve amin Salih hem fel aleyhimey Salih amel işlerse onlar için korku yoktur onlar mahsunda olmazlar Leked eked na misak e beni İsrail ayet devam ediyor. Biz İsrail oğullarından, beni İsrail'den misak almış söz almıştık. Nereden söz almıştı? Tevrattan. Biri ben kitaba iman ettim dediğinde orada Allah neyi emretmişse o da kalû bela demiş ve Allah'a söz vermiştir çünkü. Beni İsrail'den söz almıştık ve ertel na Resul'a, onlara Resul göndermiştik, Resul'ler göndermiştik, kullema ca'ehum Resul'un, onlara hepsi, onlara Resul geldiğinde, bimala, tehve, enfusuhum, onların nefislerini beğenmediği, sevmediği bir şeyle geldiğinde, tariqen, kezzabu ve tariqen, yıktılar. Onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler. Ve hesap etme, fitne. Onlar bunu yaparken bir fitne olmayacağını hesap ettiler, zannettiler. Ve amu ve semu körleştiler ve sağırlaştılar. Zümme tabellahi aleyhim. Buna rağmen sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Zümme, amu ve semu kesirül minum. Sonra onlardan çoğu cene. Aynı şekilde körleşti ve sağırlaştı. Vallahu besirun bima yamalu. Muhakkak ki Allah onların yapmakta olduklarını görendir. Lakat ke ferallediğine andolsun ki o kafir olmuş olanlar kafirler, kalı in Allah'e Hu ve Meryem, Meryem olduğu İsa Allah'tır dediler. Ve kalı Mesihihu ya beni İsrail, oysa ki Mesihi, demişti ki, ey beni İsrail, e Abdullah'e Rabbi ve Rabbekum, Allah'a Abdolun ki o benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. İnnehu men yushrik billah. Muhakkak ki onu evet. Allah'a şirk koştular Kim Allah'a şirk koşarsa, faqad harrama Allah aleyhin cenne. Allah onlara cenneti haram kılmıştır. Ve meva onların gideceği yer ateştir. Ve ma diz zalimine min ensar zalimler içinde bu şekilde kendine zulmedenler içinde bir yardımcı yoktur. Kimse onlara yardım edemez. Yahudiler de Hristiyanlar ne yapmışlardır? Allah'a şirk koşmuşlardır. Kendi kitaplarından yüz çevirdikleri için, kendi nebilerini, resullerini, bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler dedi Allah. Neden bunu böyle yapıyorlardı? Çünkü körleşmiş, sağırlaşmışlardı. Neye karşı? Allah'ın vahyine karşı Allah beyan ediyor. Elledine yeteriğon el Rasule Nebiye, Nebiye O kimseler ki bu ümmi olan, bu tertemiz olan, okuması yazması olmayan, bu Nebiye tabi olursa, tabi olanlar elledi yecidunehu. مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي Yanlarında Tevrat ve İncil bulunanlar bu peygamberin ismini kendi yanlarında, kitaplarında yazılı olarak bulmuşlardır. Allah onlara da bunu vahyetmiş, Tevrat'ta da İncil'de de onun ismi vardır. ya murhum bil ma'ruf ve yenhahum ani'l münker bu peygamber ümmi peygamber onlara marufi iyiliği güzelliği emrediyor tavsiye ediyor Allah'ın emriyle emrediyor kötülüğü de münkeri de ne yapıyor nehy ediyor ve yuhlu onlara temiz olan şeyleri helal kılıyor ve yuharrimu aleyhim kötü şeyleri de onlara haram kılıyor. Allah'ın vahyiyle kendisine indirdiğiyle bunu yapıyor. Ve yedau anhum israhum. Bir de onların ağır yüklerini indiriyor. Yani daha önce Allah'ın Onlara yüklediği sorumluluğu ya da onların kendi kendine üzerlerine aldıkları sorumluluğu üzerlerinden indiriyor. Yüklerini indirip hafifletiyor. وَالْاَغْلَالَ لَت۪ي كَانَتْ عَلَيْهِمْ Onların zincirlerini çözüyor. fellediine amenu o kimseler ki ona iman ederler ve azaruhu ve nesaruhu ona saygı gösterirler ona yardım ederler ve tebeu ve tebeun nuru lladhiye unzile ma'ahu bir de onunla beraber olan beraber indirdiğimiz nura tabi olurlar Ulaike humul İşte felaha erenler bunlardır. Yahudi olsun, Hristiyan olsun. Onlar zaten Allah'ın Resulü'nün hak peygamber olduğunu, Kur'an'ın hak kitap olduğunu biliyorlar. Onların kitabında yazılıdır buyurdu. Aynı zamanda o peygamber onlara helal olan şeye, temiz olan şeyleri helal kılıyor. Hoş olmayan şeyleri, kötü şeyleri haram kılıyor. Onların üzerinden yükü indiriyor. Zincirlerini çözüyor. Kim bu peygambere iman ederse, ona saygı gösterirse, ona yardım ederse, onunla beraber inen, indirdiğimiz nura iman ederse, işte kurtuluşa edenler bunlardır dedi. Başka kurtuluş yok dedi. İşte Yahudi olsun, Hristiyan olsun, ya da Sabi olsun, ya da başka biri, bir dine mensup olsun. Hiç kimse için Allah kurtuluş yoktur dedi. Ayet devam ediyor. Kul de ki, Ya eyyühen nas, ey insanlar, ey bütün insanlar. İnni Resulullah ileykum cemi'a. Ben size Allah'ın gönderdiği Resulüyüm. Hepiniz için gönderdiği resulüyüm. Bütün insanlar için, cemia, hepiniz için, bütün insanlık için gönderdiği resulüyüm. Elle de lehul mulku's O ki mülkün göklerin ve yerlerin mülkü kendisine aittir. O Allah'tır. Ben onun resulüyüm. Allah! La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. İlah bir tek odur. Yuhyive ve yumiit diriltir ve öldürür. Ve amenu billahi ve rasulih nebiyyin ummiy allazi yu'minu billah. Allah'a iman edin, bir de onun göndermiş olduğu nebiye iman edin. Ümmi olan nebiye iman edin ki o Allah'a iman etmiştir. Siz de onun gibi iman edin yani. Ve kelimatihi Allah'ın vahyettiği bütün kelimelerine vahyine iman etmiştir. Bu nebi ve tabiğuhu, ona tabi olun. La alakum tehtedun. Ancak o zaman hidayete ermiş olursunuz. Başka hidayet yoktur, hidayet olmaz. Evet, demek ki peygamberlere iman eğer Yahudi olsun, Hristiyan olsun, sahibiler başka dinlerden biri olsun Resulullah Efendimiz'e iman etmedikçe cennete gidemez. Hidayette olmaz dedi Allah. Eğer onlar kendi kitaplarındaki vahyi kabul etmiş olsalar değil. Kendi Resullerini kabul etmiş olsalardı, iman ederlerdi dedi. Başka bir ayet-i kerimede, onlar çocuklarını tanıdığı gibi seni tanırlar dedi. Onlar Allah'ın peygamberlerine iman etmemiş, kendi kitaplarına da iman etmemişlerdir. Ancak işlerine nasıl gelmişse öyle onu tahrif etmiş, değiştirmiş. Dolayısıyla Allah'ın vahyine değil, kendi zanlarına, kendi nefislerinin arzularına, isteklerine iman etmişlerdir. Resulullah Efendimiz'e iman etmeden hiç kimse cennete gitmez, gidemez. Ancak baş tarafta okuduğumuz evet, başka bir ayet vardı. O Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler onlardan her kim Allah'a iman eder, ahirete iman ederse ''Salih amel işlerse, onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar.'' dedi. Bunu nasıl anlamak gerekiyor? Resulullah Efendimiz, peygamber olarak gönderilmeden, eğer biri kendi kitabına, kendi peygamberine iman etmişse, salih amel işlemişse, o cennete gider.'' Resulullah Efendimiz geldi ama daha onu duymamış. Resulullah Efendimiz'in geldiğinden haberdar değildir. Kendi dini üzerinde Allah'a iman etmiş, aynı şekilde ahirete iman etmiş, salih amel işlemiş, cennete gider mi? Cennete gider. Bu hüküm şimdi de geçerlidir. Diyelim ki dünyanın öbür ucunda herhangi bir şekilde peygamberi duymamış. Daha önce oraya hidayet kiminle gitmişse Allah, Resul göndermediğimiz kavme azap etmeyiz buyurmuştu çünkü. Oraya bir nebi gitmiş veya bir Resul gitmiş onlar ona iman etmiştir. Resulullah Efendimizin Kur'an ile geldiğini duymamış. Kendi dini üzerinde Allah'a iman eder ahirete iman eder ve salih amel işliyorsa o da cennete gider mi? Elbette ki. Duymamış. Duymayana kadar hem de doğru olarak duymayana kadar sorumlu değildir. Diyelim ki biri gitti Resulullah Efendimizi anlattı ama yanlış anlattı. Bu durumda onu duymuş olur mu? Duymuş olmaz. Doğru duymuş olması, doğru anlamış olması gerekir ki sorumlu olsun. Aynı şekilde diyelim ki hiç peygamber duymamış ya da öyle bir ailede yetişti ki hiç peygamberin ismini duymadı. O neden sorumlu tutulur? Sadece tevhidden sorumlu tutulur. Çünkü tevhid onun fıtratında vardır. Mülkün sahibi var. Mülkün sahibi Allah'tır. Benim sahibim Allah'tır. Her şeyi sevk ve idare eden Allah'tır. Dedirtir Allah ona. Sadece la ilahe illallah dese cennete gider. Allah'ın kelamından, vahyinden haberi olmayan bir kısım insanlar bir tek işte bu okuduğum ayete bakıp, bak burada da işte Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler cennete gidiyor deyip hüküm veriyor ki bu Allah'ın hükmüne ters olur. Diğer müteşabih ayetleri ona benzeyen ayetleri onun çifti olan ayetleri okuduğumuzda aslında bunun böyle olmadığını görmüş ve anlamış oluruz hükmü Allah versin birileri kendi kafasına göre değil Allah Resullerini neyle gönderdiğini evet, beyan ediyor ne için gönderdiğini beyan ediyor onlarla ilgili olan ayetleri özetle anlamaya çalışacağız inşallah evet. buyurdu ki sizden, sizin içinizden sizin dilinizi konuşan bir Resul gönderdi ki size ayetlerimi okusun açıklasın, beyan etsin Size kitabı öğretsin, size hikmeti öğretsin. Sizi teskiye etsin, nefsinizi tezkiye etsin. Demek ki Allah her kavme Resulünü onların içinden çıkarmış. Zaten ase buyurur, yani çıkardık, dirilttik. Onların içinden çıkardık. Evet, i̇çinizden buyurur, dilini konuşan. Aynı dilde konuşacak ki kitabı beyan etsin, anlatsın. bögür hiçbir resul yoktur ki ona şöyle vahyetmemiş olalım. Bana hiçbir şeyi şirk koşmayın ve sadece bana abd olun. Bütün resullere vahyettiği budur. Gönderdiği bütün resullere söylettirdiği budur. Bana hiçbir şeyi şirk koşmayın ve sadece yalnız bana abd olun. Rabbinden indirilerini yapmazsan Allah'ın resulluğunu yapmamış olursun buyurdu. Bu hitap Resulullah Efendimizeydi. Peygamberler önce kendisine Allah neyi vahyetmişse önce onu yapar. Aynı şekilde onu Allah'ın kullarına taşır. Yoksa yoksa Allah'ın resulluğunu yapmamış olursun dedi Allah. Allah resulleri şahit müjdeci ve nezir olarak göndermiştir dedi. Şahit demek örnek demektir. Örnek insan, örnek kul, şahit. Bu bütün resuller için geçerlidir. Hayatıyla şahittir. Hayatıyla örnektir yani. Neye şahadet ediyor? Allah'ın vahyine hayatı şahitlik yapıyor. Hayatıyla Allah'ın vahyine, Kur'an'a şahitlik yapar. Peygamberine, Nebisine şahitlik yapar. Aynı şekilde Allah'ın müjdelediği gibi müjdeler, uyardığı gibi de uyarır. Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız diye buyurdu. Allah'ın Resulü size şahittir, siz de insanlığa, bütün insanlara şahit olasınız diye Allah bu dini indirmiştir dedi. Bakalım şahit demek ne demektir? Kime söylüyor Allah bunu? Bütün ümmete, bütün iman edenlere, müminlere söylüyor bunu. Resul size şahit olsun, siz de bütün insanlığa şahit olasınız diye. Eğer hayatımız imanımıza şahitlik yapmıyorsa, insanlara örnek olamıyorsak şahitlik yapamadık demektir. Bu şahitliği de Resulullah Efendimizle yapmamız lazım. Yani bizim Resulullah Efendimiz'i örnek almamız lazım. O bize şahit olmuş olsun. Biz de insanlara onun örnekliğiyle hayatımızı ortaya koymamız lazım ki biz de insanlara şahit olalım. Şahit olmak yetmez. Aynı şekilde Allah'ın ayetleriyle müjdeleyelim. Allah'ın ayetleriyle uyaralım. Allah'ın Resulüne evet, Resul olalım. Mümin olmuş olalım onun şahitliğini kabul etmiş olalım yani örnekliğini kabul etmiş olalım biz de örnek olalım Allah Resullerine ve müminlere yardımı vaat etmiştir bütün Resulleri için ve onlarla beraber olan bütün müminler için vaade bulunmuştur ki ben size yardım edeceğim ben ve Resullerim galip gelecek dedi neden çünkü Allah'ın vahyini taşıyor da ondan Allah galip gelmez mi ona karşı kim durabilir? Ona karşı duran hüsrana uğramaz mı? Kendine zulmetmiş olmaz mı? Bu onun için felaket olmaz mı? Gönderdiğim bütün resullerime selam olsun dedi. Allah eğer Resulüne selam ederse onu selamette kılmaz mı? Onu emin kılmaz mı? Onun herhangi bir şekilde korkması, endişe etmesi doğru olur mu? Ne buyurmuştu Hz. Musa'ya? Benim huzurumda Resuller korkmaz, peygamberler korkmaz dedi. Nebiler korkmaz dedi. Huzurumdasın, korkma. Elindeki asayı yere atınca, evet asa kocaman kocaman, bir yılan, bir ejderha olunca korkup kaçmıştı. Benim huzurumda peygamberler korkmaz dedi. Korkma dedi. İlk defa Allah'ın tecellisiyle karşı karşıya geliyor Hz. Musa. Daha işi bilmiyor. Allah ona öğretiyor. Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Ve sizden olan ulul emre itaat edin dedi. Allah'a itaat. Allah'adır zaten. Resulüne itaat Allah'adır. Neden? Çünkü Allah'ın vahyiyle emrediyor da ondan, hükmediyor da ondan. Ulul emir kimdir? Emir sahibi. Emri almış olan, kimden emri alacak ki itaat edilmiş olsun? Allah'tan. Allah'tan emir almadan, eğer ona uyulursa, o Allah'ın emriyle emretmiyorsa, o zaman iki ilah olur. Yani ona idarecidir demektir, şudur budur demek olur mu? Ulul emr, Allah'tan emri almış olan ve Allah'ın emriyle emreden, Resulünün emriyle emreden. Onun için Allah'a, Resulüne ve sizden olan ulul emre, emir sahibine itaat edin. Emri almış olana itaat edin. Allah'ın emriyle emredene itaat edin. Allah Resuller beşerdir dedi, yerler içerler, gezerler, çarşılarda gezerler. Melek de edildiler resuller. Buyurdu ki resulleri de hesaba çekeceğiz, resulleri gönderdiğimiz kavmi de hesaba çekeceğiz. Yani önce Resulü hesaba şeker, o öyle hesaptan muaf edilir. Sen Allah'ın Resulü'sün, hadi sen bu tarafa geç, sen geçtin ya da torpilisin değil. Resulleri de hesaba çekeceğiz. Resulleri gönderdiğimiz kavimleri de hesaba çekeceğiz. Allah Resullerimi ayırmadan, birbirinden ayırmadan iman edin dedi. Allah'ın Resulleri arasında fark gözetmeyin dedi. Yani bu resul olarak bu aşağıdadır, bu yukarıdadır. Böyle bir şey yok. Derece itibarıyla birbirlerinden kullukta, azimde, sabırda. Derece itibarıyla farklıdırlar ama resul olarak aralarında fark gözetmeyin dedi. Allah resullerini ayetleri üzerinde Sabit kılar, sağlamlaştırır buyurdu. Onları temizler. Onlarda Allah'ın ayetlerinden başka bir şey kalmaz dedi. Şeytanın verdiği vesveseyi temizler. Onda Allah'ın ayetlerinden başka bir şey kalmaz dedi. Ayetleri okunulca anlayacağız. Allah hiç kimseye gaybi bildirmez dedi. Allah'ın razı olduğu resulleri müstesna dedi. İstisna etti. Evet. Allah dilediği gaybi razı olduğu resullerine bildirir dedi. Demek ki bir de daha merziye makamına, Allah'ın razı olduğu makama ermemiş resuller de varmış. Resuller itbinan mertebesinde görevi alır. Sonra kulluğuyla, çabasıyla, evet, azmiyle yolculuğu devam eder. Allah'ın rızasını ondan sonra kazandırır. Resul'e iman edenler, mallarıyla, canlarıyla onunla beraber cihad edenlerdir buyurdu. Kim Allah'a ve Resulüne asi olursa onlar cehennemliktir buyurdu. Bu ayetlerin hepsi gelecek inşallah beraber anlayacağız. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse Allah onları rezil eder. Hüsrana uğratır ve rezil eder buyurdu. Allah'ın Resulüne eziyet etmeyin buyurdu. Münafıklar Allah'ın Resulünden kaçarlar buyurdu. Bazen Allah Resullerini peş peşe gönderir buyurdu. Allah Resullerini yalanlayanları helak eder buyurdu. Öldükten sonra herkes Allah'ın Resullerini kabul eder buyurdu. Eğer onlar Allah'a istiğfar etseydi Allah'ın Resulü de onlar için istiğfar etseydi Allah'ı gafur ve rahim olarak evet, bulurlardı dedi. Cehennem'e, cehennemlikler, cehennemin kapısından içeri girdiğinde, cehennemin kapısındaki bekleyen melekler, cehennemliklere size Allah'ın Resûleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? size bu günü haber vermediler mi dediklerinde onlar da evet geldiler ama biz onları kabul etmedik aklımızı da kullanmadık derler bunlar Allah'ın Resulleri ile ilgili ayetlerdi şimdi bu ayetleri hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah o who sent a messenger among the believers. O, emler içinde kendilerinden bir رسول çıkardık, bahsettik, dilittik. Yetlil aleyhim ayatihi, onlara Allah'ın ayetlerini okur. Ve yüzeki onları temizler teskil eder ve Allimuhumul Kitabe ve Hikmete onlara Kitabı talim eder okur Hikmeti talim edip öğretir okur ve in kanu min kablu le fidelalin mübin oysaki onlar bundan önce Allah'ın resulü onlara gelip Allah'ın ayetlerini okuyup, onları temizleyip, onlara kitabı ve hikmeti öğretmeden önce onlar apaçık bir delalet içindeydiler. Daha önce delalette idermiş. Onun için biri çıkıp müçidi kamil gerekir mi, gerekmez mi, farz mı, değil mi diye sorarsa Allah cevap veriyor. Allah'ın ayetleri onlara okunmadan, kitabı onlara öğretmeden, hikmeti öğretmeden, onları tezkiye etmeden onlar apaçık bir delaletteydi dedi. لَقَدْ مَنَّ Allahu عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Gerçek şu ki gerçekten Allah'ın müminlere fazli, lütfi, ihsani büyük olmuştur. Allah onlara büyük bir ikramda bulunmuştur. Kime? Müminlere. اِذْ بَعَتَ ف۪يهِمْ رَسُولًا min اَنْفُسِهِمْ Onlara kendi işlerinden bir Resul göndermekle, müminlerin içinden onlara bir Resul göndermekle, Allah onlara büyük bir lütufta bulunmuştur dedi. Müşriklerin içinden demedi. Resulullah Efendimizi söylemedi burada. Müminlerin içinden, içinden bir Resul çıkarıp onlara göndermekle Allah müminlere büyük bir rütufta bulunmuştur dedi. Yetlil Aleyhim ayatihi, onlara ayetlerini okur, Allah'ın ayetlerini okur ve yüzekihi onları temizler ve yüalli mühümül kitabe ve onlara kitabı talim eder, öğretir, hikmeti öğretir ve in kanaumin kablu nefi de delali mübin. Bundan önce onlar, o müminler apaçık bir delaletteydiler. Mümin olduğunu zannediyorlardı daha önce demek. Kema erselna fikum resulen minkum. Öyle ki içinizde kendinizden, kendi içinizden size ayetlerimi okuyacak Size bir resul gönderdik sizin içinizden yetlül aleyküm ayatina size ayetlerimizi okuyan ve yüzekikum kum sizi teskiye eden temizleyen ve yuallimukumul kitap size kitabı öğreten ve hikme hikmeti öğreten ve yuallimukum malam tekunu taalemun bir de size bilmediğiniz şeyleri öğreten bir resul. Rabbenâ veb'at fîhim resûlen minhum. Evet, bu bir dua. Evet. Hazreti İbrahim'in duasına benziyor. Evet, Rabbim diyor onlara işlerinden bir resul gönder ki yetlü aleyhim âyâtike onlara senin ayetlerini okusun ve yuallimukumü'l kitâbe ve hikmete onlara kitabı ve hikmeti öğretsin, talim etsin ve onları temizlesin, teskiye etsin. İnneke entel azizul hakim. Muhakkak ki sen aziz ve hakimsin. Bütün şeref, bütün güç, kuvvet sana aittir. Hakim olan sensin. Demek ki bir de böyle dua etmek gerekiyormuş. Yema erselna min qabli keymin resul Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki İlla Nuhi İleyhi Ona şöyle vahyetmemiş olalım Ennehu la ilahe illa ena Benden başka ilah yoktur İlah benim Bana abdolun. Sadece yalnız bana avdolum Bütün Resullere böyle vahyetmişim Fersel nafihim resulen minhum. Onlara kendi işlerinden bir resul gönderdik. Yani Abdullah'e Allah'a abdolum. Maalekum min ilahin gairuhu. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Efela tattaqur. Artık siz Allah'a karşı takva sahibi olacak mısınız? Sorumluluğunuzu yerine getirecek misiniz? Ya eyyühe resul Hitap Resulullah Efendimiz'edir Ey Resul Belliq Ma öz ile ileike min rabbik Sana Rabbinden indirileni tebliğ et Ayetlerimi oku yani Ve in lem tef'al Eğer sen bunu yapmazsan Fema bellehte Risaletahu Sen onun Resulluğunu yapmamış olursun Vellahu Ya'simuke nas muhakkak ki Allah seni insanlardan koruyacak bunun için endişe etme sen onlara Allah'ın ayetlerini oku Allah seni insanlardan koruyacak inna Allaha la yehdil kavme'l muhakkak ki Allah kafir kavmi hidayete erdirmez demek ki Allah'ın ayetlerini okumayanlar Allah'ın resulluğunu yapmamış olur o neyi anlatırsa anlatsın, nasıl anlatırsa anlatsın. Bu bütün müsrîh camiler içinde böyle geçerlidir. Allah'ın ayetlerini okuyup açıklamıyorsa, hikmeti öğretmiyorsa, kitabı öğretmiyorsa, nefisleri teskiye etmiyorsa o Allah'ın resulluğunu yapmamıştır. Böyle birine zaten müsrîh camil demek zaten yanlıştır bu aklı kullanmamaktı çünkü sevra <gülüyor> cehidu fillahi hakki cihadihi gerektiği gibi Allah yolunda evet, cihad edin huve ectabakum ve ma caale aleykum fi'd-din harc o sizi seçti bütün müminleri seçmiş demek ki. Allah yolunda cihad edin diye müminleri emrediyor. O sizi seçti diyor Allah. Ve ma ceale aleykum fi dini min kereş. Bu dinde sizin için herhangi bir zorluk yoktur. Bu dinde zorluk yoktur. Millete ebu kum İbrahim'e dedeniz İbrahim'in milletine uyun yani hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmayan huwast makumul o sizi Müslümanlar diye isimlerindirdi sizin isminiz Müslümandır min kabulu ve fi hada li yekun ar-rasul Bu resul size şahit olsun yani sizin için örnek olsun jayden <gülüyor> aleykum ve tekunu şuhada ala'n nas siz de bütün insanlara şahit olasınız örnek olasınız diye ve aki musala namazı ikame edin ve atuz zeka, zekatı verin temizlenin yani ve ahtesimu billah Allah'a sarılın Allah'ın ipine sarılın demek başka Allah'a sarılın dedi huve mevlakum sizin mevlanız da sizin yardımcınız da Beni emel mevla ve nimel nesir o ne güzel mevladır ne güzel dosttur, ne güzel yardımcıdır ve ne güzel evet, yardım edicidir, yardım edendir. Allah'a sarılın demek Allah'ın aşkına sarılın, muhabbetine sarılın, imanınıza sarılın demektir. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِالْلِسَانِ قَوْمِهِ Hiçbir Resul yoktur ki biz onu gönderdiğimizde onu kendi kavminin lisanıyla, diliyle göndermemiş olalım. Niye böyle yapıyoruz? yine <gülüyor> lehum Onlara beyan etsin diye, ayetlerimizi açıklasın, okusun açıklasın diye. فَيُدِلُ اللّٰهُ مَنْ يَشَاء Allah dilediğini delalette bırakır ve yehdi men yeşâ, dilediğini de hidayete erdirir ve huvel azizul hakim, o aziz ve hakim olandır. Allah o Resulü, onu kavminin diliyle gönderip onlara Allah'ın ayetlerini beyan ettiğinde iman ederlerse, onunla beraber olurlarsa, hidayete ererler, olmazlarsa onlar delalette kalmış olur bu tercihi kendileri yapmış olur Allah aziz ve hakimdir Allah'ın hiç kimseye ihtiyacı yoktur ve leqad kelimetuna li ibadinel mürselim Andolsun ki biz Resul olarak gönderdiğimiz kullarımız hakkında şu sözümüz geçmiştir ki innehum lehumul mensurun. Muhakkak ki size yardım edilecek ve zafer sizindir. Siz mutlaka evet, mensur olacaksınız. Yani yardım olunacaksınız. Bu zahiri olur, manevi olur. Ve mutlaka evet, zaferi ereceksiniz. Ve evet, selamın alel mürseli. Gündermiş olduğumuz Resullerimize selam olsun. Vağdallahu ladin aamenu milkom. Allah içinizden iman edenlere şöyle vaatte bulunmuştur ki ve amilu ve amilu salihat iman edip salih amel işleyenlere şöyle vaatte bulunmuştur. Leystaq lifen nahuum fil sizi yer yüzünde halife kılacağım. Kemes telekhel min qablihim sizden öncekileri halife kıldığım gibi sizi de yeryüzünde evet halifeler kılacağım velev <gülüyor> veli ne lehum dinahumul ledir feda lehum geçmiştekileri nasıl yeryüzünde güç kuvvet iktidar sahibi kılmışsam Aynı şekilde sizi de iktidar edeceğim. Onlara nasıl hak olan dinden dolayı yardım ettiyse hak olan dinden dolayı eğer siz hak olan dininizde sabit olursanız size de öyle yardım edeceğim. Ondan dolayı yardım edeceğim. Dininizi hakim kılacağım. ve la yübdilenim min bazı kafiyem emne. Korkdan sonra evet, size emniyet veraca. Ya buduneni la yüsrukune bi şeya. Sadece bana abdolun ve bana hiçbir şeyi şirk koşmayın. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Bundan sonra kim küfrederse, kafir olursa, işte fasık olanlar onlardır. Yanlış anlaşılmış bir ayet daha. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ Senden önce hiçbir nebi, hiçbir resul yoktur ki biz onu gönderdiğimizde illa izza temenna elke şeytanu fi umniyetihi o bir şey dilediğinde temenni ettiğinde şeytan oraya bir şeyler katar fe yemsahullahu ma yulqi şeytan allah şeytanın ilka ettiği o şeyi evet, neseder siler Temizler. سُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ عَيَاتِهِ Sonra Allah ayetlerini ondan mühkem kılar, sağlamlaştırır. Vallahu alimun hakim. Allah alim ve hakimdir. Bu Allah'ın vahyettiği ayetleri hakkında değildir. Hangi konudadır bu? O Nebi'nin ya da Resul'ün gönlünü sağlamlaştırır. Şeytanın oraya herhangi, onun dileğine, arzusuna herhangi bir şeyi katmasına müsaade etmez kattığında Allah onu temizler herhangi bir konuda öyle ki onda sadece Allah'ın ayetleri hakimi olur şeytanın kattığı her ne olursa olsun diyelim ki dünyaya ait bir arzu olsun bir istek olsun bir dilek olsun herhangi bir şeyi nefsi dilediğinde ya da şeytan oraya bir şeyi karıştırdığında Allah onu siler, ayetlerini onda mühkem kılar. Sağlamlaştırır. Ayetleri üzerinde sağlamlaştırır. Alimul gaybi evet, Gaybin alimi Allah'tır. فَلَا yuzhiru ala غَيْرِهِ اَحَدًا Allah o Gaybi hiç kimseye açmaz, Açık tutmaz. Hiç kimseyi gayba mütalik olmaz. İlla ancak men irteve min resul razı oldukları razı olduğu resulleri müstesna. Ve innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min khalfihi reseda. Bununla beraber o Resulün de, Resulün de, önünde ve arkasında gözetleyiciler vardır. <gülüyor> Liyâleme enket eb la gurisalati Rabbihi. Neden böyle yapıyor Allah? Öyle ki onların Rablerinin risaletini. Evet, Tebliğ ettiğini bilsin diye. Ve ah tebima ledeyhim, Allah onları ihata etmiştir. Onların yanındakini sarıp kuşatmıştır. Ve ah se şeyin adeda, Allah her şeyi sayı olarak bir bir sayıp tespit etmiştir. Her şey sayıyla bellidir. Makaneallahu li yederel bu'minine ala ma entum aleyhi hatta yemizel Kabiles minettiyat. Allah murdar olanı temiz olandan ayırd edinceye kadar müminleri o üzerinde bulunduğu hal üzerinde bırakacak değildir. İmtihana tabi tutuyor, temizi pisten ayırması için, müminle münafıkı birbirinden ayırması için yapar bunu. Ummakana Allahu li yuttli alkom Alen habis. Allah o temizle pisi birbirinden ayırır onları iç işte bırakmaz bununla beraber Allah hiç kimseyi gaybe mutalik kılmaz ve lakinne allahe yeştebi min resulihi men yesha ama Allah Resullerinden dilediğini gayba mutalik kılar. İstisnai yapan Allah'tır. Hiç kimse gaybi bilmez deyip geçiştirmek yanlış. Elbette ki hiç kimse gaybi bilmez. Allah söylüyor. Razı olduğu Resulleri seçtiği Resulleri müstesna dedi. Dilediği Resulleri müstesna dedi. Fe aminu billah ve resulihi. Allah'a ve resulüne evet, iman edin ve in تؤمنو وتتقو ayırsız iman eder ve takva sahibi olur sorumluluğunuzu kabul ederseniz yerine getirirseniz size kum ecrun azim sizin için azim bir karşılık vardır bunun karşılığı azimdir Ketab Allahu, la ana ve Rasuli. Allah şöyle hükmetmiştir, yazmıştır ki ben ve Resullerim mutlaka galip geleceğiz. İnna Allah'e kawiyyun aziz. Muhakkak ki Allah kawi ve azizdir. Güçlü, bütün güç ve kuvvet ona aittir, bütün şeref ona aittir. Onun Rasulleriyle beraber olanlar da. Aynı şekilde şerefe nail olur. Allah'ın yardımına nail olur. ثُمَّ نُنَجِّ رُسُولَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Sonra biz Resullerimizi ve iman edenleri böyle kurtarırız. Kezalik'e حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّل müminin Müminleri kurtarmak üzerimizde bir haktır. Bir hak olarak onu üzerimize almışız. Müminleri kurtarmak. Tala <gülüyor> ta hesaben Allah'a muhlifa va'dihi Allah'ın resullerine verdiği sözden döneceğini zannetme. Böyle hesap etme. azizun azizün intikam. Va hakki Allah Aziz ve intikam sahibidir. İnna rennsuru rusulena Muhakkak ki biz Resullerimize yardım edeceğiz. Ve lezine amenu onlara iman edenlere de yardım edeceğiz. Fil hayati dünya hem dünya hayatında ve yevme yekumul eşhad bir de şahitlerin ayakta durduğu yani kıyamet gününde şahitlerin getirildiği zamanda onlara yardım edeceğiz. Ve lahad sabahat kelime tuna li ibadinal mursalin. Muhakkak ki resul olan kullarımız için şu söz bizden geçmiştir ki şu sözü söylemişiz ki innehum lehumul mensurun muhakkak ki onlara yardım edilecek ve onlar müzaffer olacaklar. hatta ida istey eser resulu ve zannu annahum kat kuzibu öyle ki o resullerimiz umutlarını kesmiş halde yalanlandıklarını sandıkları bir anda caahum nesruna onlara yardımımız gelmiştir yani Allah رسولlerini de son ana kadar ne yapar? Böyle sıkıntıya koyar. Artık biz yananlandık. Kimse bize iman etmez. Kimse bizi kabul etmez dedikleri anda yardımımız gelmiştir. Ben enerjiye men neşa. Allah onları kurtarmıştır. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا اَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ Süçlu olan toplumun üzerinden azabımız kesinlikle çevrilmeyecek. Eğer birileri onlara karşı suç işlemişse, onlara azabımız gelir, hiç kimse de onu, azabımızı geri çeviremez. وَمَنْ يَتِعِ اللّٰهَ وَالْرَسُولُ kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse fe o laike en anallahu aleyhim minen Allah onları kendisine nimet verdiği peygamberleriyle nebirleriyle beraber eder ve siddikin sıddıklarla beraber eder ve şuhada şahitlerle beraber eder ve salihin salihlerle beraber eder ve hasune o laike refika Bunlar ne güzel arkadaştırlar. Neyin karşılığında vemen yuti illaha ve resul kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse itaat karşılığında. Men ihteda ve innema yehtedi li nefsihi kim hidayete ererse kendi nefsi için kendisi için hidayete ermiştir. وَمَنْ دَلَّ فَاِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا Kim kimde delalette kalır, delalette saparsa, o da kendi aleyhindedir. وَلَا تَزِيرُوا وَزِيرَةٌ وَيْزْرَ اُخْرَ Hiç kimse bir başkasının yükünü taşımaz, hiç kimsenin yükü bir başkasına yüklenmez. وَمَا كُنَّا مُعَزِّبِينَ hiç kimseye de azap edecek değiliz. Hatta neb'ate Rasula, Onlara bir resul göndermeyene kadar. Yani Allah hiç kimseye hiçbir topluma topluluğa azap etmez. Onlara bir resul göndermeyene kadar. Resul göndermediğimiz kavme azap etmeyiz. Yani Men yuti'ur rasul kim resule itaat ederse fekad ata Allah Allah'a itaat etmiş olur çünkü o Allah'ın emriyle emrediyor <gülüyor> Allah'a itaat etmeye ediyor kim Allah'ın Resulüne itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur ve men tevella, kim de dönerse resule itaat etmekten dönerse fema ersalnakale aleyhim hafiza biz seni onların üzerine muhafız olarak, bekçi olarak göndermedik. Bırak onları yani. Tercih onlarındır. Ve Allah ve ati'u Rasul. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Ve ona eğer ondan yüz çevirirseniz, yüz çevirirlerse ve in tevelleytum eğer dönerlerse fa'lemu enna Allah ala rasulina balagul mubin bizim sadece resulümüze düşen apaçık bir beyandır kul de ki onlara eti allaha ve eti urresul allaha ve resulüne itaat edin ve in tevellev eger dönerlerse ve innema aleyhi bu onların kendi aleklerindedir. Mahum evet, bile aleykum bak onların üzerine yükletin yüklenmemiş mahum bile. Aynı şekilde resulüne düşen kendi vazifesini yapmaktır. Onlara düşen kendi vazifelerini yapmalarıdır. Kendi sorumluluklarını yerine getirmeleridir. Herkes kendi yükünü taşır yani senin yükün sanadır, onların da yükü onlaradır. Ve imtihâhu tehdüd eğer ona itaat ederlerse, Resulümüze itaat ederlerse hidayeti bulurlar. Ve ma ala Resûlü illa bela Bizim Resulümüze düşe sadece apaçık tebliğ etmektir, ayetlerimizi beyan etmektir. Ya ey amenu ey iman ettiğini iddia edenler ve ati'ur rasul Allah'a itaat edin ve resulüne itaat edin ve emri milkum bir de sizden olan ulul emre emir sahibine itaat edin in tenaza bir şey'in herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz anlaşamazsanız onu Allah'a, Resulüne ve sizden olan Ulul Emre götürün. Ve rudduhu ilallahi ve Resul. Onu Allah'a ve Resulüne götürün. Onu onlar hal etsin. Allah'a ve Resulüne götürün ne demek? Allah'a, Resulüne ve sizden olan Ulul Emre. Bu sefer Ulul Emre demedi. Allah'a ve Resulü dedi. Bir dedi yani. Kur'an'a götürün. İn kuntum tu'minun billahi ve'l-yevmil ahir. Eğer siz Allah'a ve ahirete iman etmişseniz bu böyledir. Bunu böyle yapmanız lazım. Böyle yaparsanız hükmü Allah'tan almış olursunuz, doğru yapmış olursunuz. Yoksa kendi nefsinizin havasına uymuş olursunuz. Zalike hayrun ve ahsenu te'vil. Sizin için hayırlı olan budur. Sonuç itibariyle de sizin için hayırlı olacak olan yine budur. Yani hem dünyanız hem de ahiretiniz için sizin için hayırlı olan, güzel olan budur. Ve ma erselna kableke minel murselin. Senden önce de evet. peygamberler gönderdik. Hiçbir peygamber göndermedi ki illa innehum la yaakuluna ye ta'am yemek yememiş olsunlar onlar da yemek yiyorlardı ve yamshu nefil eswa aynı şekilde çarşılarda pazarlarda evet dolaşırlardı o Allah'ın resulleri ve cealnâ ba'dakum li ba'din fitne Allah sizi insanları birbiri için imtihan vısilesi kılmıştır. İmtihan. <gülüyor> Bakalım sabredecek misiniz? Bakalım sizi birbiriyle imtihana tabi tutarken siz birbirinizde sabredecek misiniz? Sabredip imtihanı kazanacak mısınız? Ve kâne rabbuke besira. Ve Rabbin her şeyi görendir kimin sabredip etmediğini, kimin imtihanı kabul edip etmediğini görendir. Hesabı da ona göre yapandır. Resul de kavmi için imtihandır, kavmi de Resul için imtihandır. Ve hepsi birbiri için imtihandır. Evet, Allah sizi birbirinizle imtihana tabi tutacağız, bakalım sabredecek misiniz? فَالَتْ لَهُمْ رُسُولُهُمْ اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ Resulleri onlara dediler ki, biz de sizin gibi bir beşeriz. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَى مِنْ Ama Allah kullarından dilediğine ikramda bulunur, nimeti verir, onu nimetlendirir. Ve makanelana en neatiyekum bi sultanin illa bi izni Allah'ın izni olmadan bizim sizin için herhangi bir şey yapmamız, herhangi bir güç, kuvvet sahibi olmamız, size bir delil getirmemiz, bir mucize getirmemiz de siz konusu değildir. Ve alallahi fel fal kelil müminun Müminlere düşen sadece Allah'a güvenmektir. Allah'a tevekkül etmektir. Fe lenes elem nelledeene ursile ileyhim Evet andolsun ki kendilerine gönderilenlere yani resullere soracağız elennel الْمُرْسَلِ Aynı şekilde Resullerimize de soracağız. Hesaba çekeceğiz. Herkese hesap vardır yani. Nasıl soracakmış? يَوْمَ يَجْمَ أَوْلّٰهُ رَسُولٍ O gün Allah Resullerini toplayacak. Resulleri bir araya getirecek. Rayakuru mazza uciptum. Onlara size ne cevap verildi? Siz Allah'a davet ettiniz, vahimi anlattınız. Size ne cevap verildi? Kim size nasıl cevap verdi? Qalu la ilmelena. Onlar diyecekler ki. Bizim bu konuda bir ilmimiz yoktur ya Rabbi. İnneke ente Allahul gayb, Gaybleri bilen, Gayb'in alimi sensin ya Rabbi diyecekler. Ve yevme yunadihim. O gün bir münadi, bir nida eden, nida edecek seslenecek. Feyakulu diyecek ki: Maza ecettumul mursalin? Siz Resullere ne cevap verdiniz? Resullerim sizi davet etti. Siz Resullerime ne cevap verdiniz? Demek ki Allah Resullerini bir araya toplayıp önce Resullere soracak. Size ne cevap verildi? Onlar gaybin alimi sensin Ya Rabbi diyecekler. Bizim senin öğrettiğinden başka bizim bir ilmimiz yoktur. Bu sefer ne yapıyordu? Bir münadi nida eden bir melek bütün kıyamet yerindekilere bununla beraber her bir kavme tek tek her bir cemaate tek tek kıyametiyle başka bir alem her bir insana tek tek Allah'ın Resulüne ne cevap verdin Allah'ın Resulüne ne cevap verdiniz diye hitap eder. Böyle bir hitapla karşı karşıya kalan insan ne cevap verdiğine şimdiden bakması lazım ki orada cevap verebilsin. Ne cevap verdiniz? Eğer Resulü görmemişse, bilmemişse, anlamamışsa, tabi olmamışsa, uymamışsa onun vereceği bir cevap olur mu? Ne cevap verdiniz buyurur. Cevap mutlaka soruya karşılık olmalıdır. Yani peygamber senden isteyecek, sana soracak ve sen peygambere cevap vermiş olacaksın. Değil mi öyle? Birebir muhatap olmadan nasıl cevap vereceksin? Kim buradan Resulullah Efendimiz'e cevap verdi? Hiç tevil etmeye gerek yok. Söyledim. Kıyamete kadar varisleri gelir... Aynı şekilde onlar, onun resulleridir Ne yapar? Cevabı ona veriyorsun. Ona vermen gerekir. Buna karşılık onun da sana sormuş olması lazım ki cevap veresin. Yoksa böyle uzaktan olacak şeyler değil bunlar. Birebir, beraber şahit olması gerekir. Ona örnek olması gerekir yani. Ayet devam ediyordu. Ve emmam entabe, her kim ki tövbe ederse ve amene tövbe eder ve Allah'a döner ve iman ederse ve amile salihen salih amle işlerse ve asa en yeküne minel müflihipin. Bu durumda o felaha erecek olanlardan olmayı umabilir. Eğer şimdiye kadar yapmadınızsa yapın diyor. Ma esabekemin hasenetin, femin Allah. Sana bir iyilik, bir güzellik geldiğinde, bir güzellik sana isabet ettiğinde, femin Allah. Bu Allah'tandır. Allah saf güzelliktir ve Allah'tan sadece güzellik gelir. Sana bir güzellik geldiğinde, bir iyilik geldiğinde, bir hayır geldiğinde, bu Allah'tandır min seyyi sana bir kötülük de geldiğinde dokunduğunda isabet ettiğinde demin nefsiğ, o senin kendi nefsindendir, o senin kendindendir. Ve erselna nasi resula biz seni insanlara resul olarak gönderdik. ve kefa billahi şehida. Şahit olarak da Allah buna yeter. Mesele resulluğa ye, Allah'ın şahitlik yapmış olmasıdır. Cemaatın değil, birilerinin değil. Allah şahitlik yapmamışsa olmaz. Yani işte ben falan söyledim onun için dedim şeyhti ben de şeyhim. Yok öyle şey. Allah şahitlik yapıyor mu? Yaptı mı? Başka da şahitlik. Şahit gerekmiyor zaten. Eğer Allah şahitlik yaptıysa, Allah vaat etmişti. Mutlaka Resullerime yardım edeceğim ve onlar mutlaka galip gelecekler dedi. İnnellezine yekfurune <gülüyor> billahi ve resulihi Allah'ı ve Resulünü tanımayıp, kafir olanlar, küfre sapanlar ve yurdune en yufariku ben ve Resulü. Allah ve Resulün aralarını arasını aşmak isterler. Birbirinden ayırmak isterler. Ve yakulu ne ru'minu bi ba'dim derler ki biz Resullerin bir kısmına iman ederiz Ve nekfuru bi ba'd. Bir kısmını da inkar ederiz. Ve yurudune en yettehizu beyne zalike sebebiyle. İkisi arasında bir yol tutmaya çalışırlar, bir yol tutmak isterler. Resullerin bir kısmına iman ederiz, bir kısmına iman etmeyiz. Yani beğendiğine iman ediyor, beğenmediğine iman etmiyor. İkisi arasında bir yol tutturmak istiyor. Olayı kehmul kafirlere hakka, onlar hakiki kafirdir. Normal kafir demedim, onlar hakiki kafirdir dedi. Çünkü böyle yaparken, başkalarının iman edecek olanların da gönlünü bulandırıyor. Onların gönlüne vesile gelmesine şüphe gelmesine sebep oluyor. Bunlar hakiki kafirdir dedi. ve azab eddik kafirine azap-ı nehind. Evet. Onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır. Yani sadece azap değil, aşağılayıcı. Ayet devam ediyor. Ve dediğini amânu Allah'a iman edenler ve resulîhi resulüne iman edenler ve lem يُفَرِّكُ beyne أَحَدٍ مِنْهُمْ Onların aralarında bir fark gözetmeyenler. Niye fark olsun? O da Allah'ın vahyiliği okuyor, anlatıyor, tezkiye ediyor, temizliyor, hikmeti öğretiyor, öteki de yapıyor diye. Niye fark gözetiyorsun? Neyine göre fark gözetiyorsun yani? Sana lazım olan Allah'ın kelami değil mi? Hikmet değil mi? Temizlenmek değil mi? Senin böyle ayrım yapma hakkın var mıdır? Allah sana bu hakkı tanımıyor. Onlar Allah'ın Resulleri arasında fark yözetmezler. Ulaike <gülüyor> sevfe yü'tihim ucurehum İşte Allah onların yaptıklarının karşılığını, ecirlerini verecek. Ve kanallahu gafuren rahima Ve Allah onlar için Gafur ve Rahim'dir. Onları mağfiret eder, onları rahmetinin içine alır. Yanlışları olsa da, eksikleri olsa da, iman ettiklerinden dolayı. Allah'ın Resulleri arasında fark gözetmediklerinden dolayı. Zalike bi ennehu kanet te ehdihim bil beyinar. <gülüyor> Onlara, kendilerine Resullerimiz apaçık beyinelerle, ayetlerle Deliller de geldiğinde onların ve kalu ebeşerun yehuduna derler ki bir beşer mi bizi hidayete erdirecek? Ve kefalu ve tevelu onu inkar ederler ve bununla beraber dönerler, onlardan yüz çevirirler. Ve estağno Allahu wa Allahu ghaniun hamid. Allah'ın onlara ihtiyacı yoktur. Onlar kulluğu kabul etmemiş Allah'ın onlara ihtiyacı yoktur. Onlar kendini aslında Allah tanmışlığını gördüğü için Allah onlara böyle bir karşılık veriyor. Allah'ın onlara ihtiyacı yoktur. Allah gani ve hamid'dir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Zengin olandır. Hamde layık olandır övgüye layık olandır. Allah bunu onlara gösterir. Neden? Bir beşer mi bizi hidayete erdirecek dediklerinden dolayı. Tabii ki bir beşeri erdirecek. Senin gibi biri olması lazım ki seni taşıyabilsin. Sana örnek olsun. Sana şahit olsun. Sana yardım edebilsin. Yok Allah gökten bir melek mi indirecekti? Öyle buyurdu. Eger Yeryüzünde dolaşanlar melekler olsaydı resul olarak da melekleri gönderirdim. Tü'minûne billâhi ve resûlih. Eğer siz Allah'a ve Resulüne iman ederseniz. Ve tucâhidûne fi sebilillâhi bi emvâlikum ve enfûsikum. Eğer Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihat ederseniz Zalikum hayrun işte sizin için hayırlı olan budur. İnkum ta'lemun. Eğer bilseniz, eğer biliyorsanız, eğer anlamışsanız işi bu böyledir. Sizin için hayırlı olan Allah'a ve Resulüne iman edip malınızla, canınızla onun yolunda cihad etmektir. Lakin Resulü <gülüyor> ve Ledinin amenu me'a Allah'ın Resulü ve onunla beraber olanlar cahidu bi emvali ve enfusi onun yolunda, evet Allah yolunda Resulü ile beraber mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. Ulayi kelehümül khaira, işte bütün hayırlar onlarındır. Ve ulayi kehemül müfflihul falha erenler de onlardır. Âmîn <gülüyor> billâhi ve resûlih. Allah'a ve resûlüne iman edin ve en fekû mimma câleküm <gülüyor> müsteklefin fîh. Allah'ın sizi yetkili kıldığı şeylerde infak edin. Yani size neyi ikram etmiş onu infak edin. Felladîne âmenû minkum. Artık sizden kim iman ederse ve enfakû infak ederse lehum ecrun kebîr işte büyük ecir onlarındır. Sabiku ilâ mağfiretin min rabbikum. Rabbinizden olan mağfirete erebilmek için müsabaka yapın, yarışın. Ve cennetin ardoha ke'rdis semâi vel erp genişliği gökler yerler kadar olan cennet için yarışın. Ve'detellezine amenu billahi ve rasuli Allah onu Allah'a ve رسولüne iman edenlere vaat etmiştir ki zelikefettullah yuhtihi men yasha Allah onu dilediğine verir Allah onu dileyene verir Vallahu zul fadil alazim Allah büyük lütuf sahibidir İlla belağın min Allahı ve resalatıhi. Benim görevim yalnızca Allah'tan gelen, Onun gönderdiklerini, Onun inzal ettiklerini tebliğ etmektir. Ve men ya ve resuluhu kim Allah'a ve resulüne asi olursa ve inelluhu nare cehenneme khalidin efia evda. O cehennemin ateşine girer ve o orada ebedi olarak kalır. Women yuşakıhir resule min ba'di ma tebeyyene lehul huda kim kendisine o hidayet yolu dost doğru yol belli olduktan sonra peygambere Allah'ın resulüne eğer muhalefet ederse, ve yettebi gayre sebilin müminin, müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa, nüvellihi ma tevelle, biz de onun o döndüğü yerde bırakırız. Ve nüslihi cehennem, onu cehenneme yaslarız. Vesait mesir, o ne kötü yer ne kötü yataktır o ve onlar seni gördükleri zaman in yatta illa huzuva sadece seni alay konusu yapar seni alaya alırlar ve hazreddi be atallahı derler ki Allah'ın resul olarak gönderdiği bu mu neye bakıyor zahire bakıp hüküm veriyor itiraz edecek ya Allah'a. Allah'a kul olma ona ağır geliyor ya. Ne yapar? Zahiri olarak onu eleştirir. Allah'ın Resul olarak gönderdiği bu muydu? Innellezine yuhaaduna Allah ve Resuluhu kuhyitu. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse Allah ve Resulünün koyduğu sınırları tanımazsa sınırları kendisi koymaya kaldırırsa kema kubitellezine min kablihim öncekilerin yaptığı gibi o da kendine göre sınırlar koymaya kalkışırsa vekad Enzelna ayatin beyinat evet, Gerçek şu ki biz apaçık ayetler göndermişiz Ve lil kafirine azabın mühina Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır Sadakallahu razim Kardeşlerimiz için haftada bir komşularını davet etsinler Allah'ın ayetlerini ders edinsinler demiştik. Haftada bir biraz ağır gibi görünüyor. Bazı kardeşlerimiz evet komşuları da haftada bir olsun istiyor. Onlar haftada bir yapsınlar. Gerisi 15 günde bir yapmaya çalışsın. 15 günde bir. En azından Ramazan'a kadar böyle yapmaya çalışırsak Ramazan'da mutlaka yeni bir program olur inşallah. Bundan sonra haftada bir değil de 15 günde bir hesabı yapıp öyle davet etsinler. Haftada bir yapmak isteyenler haftada bir de yapabilir ama 15 gün sanki daha uygun gibi görünüyor. Bu sohbet nasıl yapılmalıdır? İstersen davete icabet eden bir kişi olsun veya bir kişi olmasın. Kendi ailemizle, son çocuğumuzla, ev halkıyla oturup Allah'ın kitabını önümüze koyuyor. Ya Rabbi, senin ayetlerini ders edinmeye niyet ettik. Ayetlerini, vahyini evet, aldık, iman ettik. Anlamaya çalışacağız inşallah. Bize öğret ya Rabbi. İlmimizi artır ya Rabbi. Allah'ın Resulü Efendimiz'e ürettiği duadır. İlmimi artır de. Açıyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Fatiha'dan başlıyoruz. Fatiha ilk inen tam suredir. İlk sureden yani nüzul sırasına göre yapacağız inşallah. Önce Fatiha'dan başlıyoruz. Evet. Bir ayet, iki ayet, üç ayet artık Okuyup anlamaya çalışacağız. Fatiha'da anlaşılmayacak bir şey yoktur zaten. Bununla ilgili beş tane sohbet var. Arkadaşlar bu arada sohbeti dinlemeliler. Gelenlere de gelecek olanlara da ne anlatacağını bilmelidirler. Bunu yaparken önce onlar kardeşlerimiz kazanıyor. Önce kardeşlerimiz Allah'ın ayetlerini ders edilmiş olur. Allah'ın kelamını ciddiye almış olur. Evini de Allah'ın evlerinden bir ev yapmış olur. Biri gelmiş veya gelmemiş o ayrı şey. O başka bir rahmet. O başka bir ikram. Önce bizim kulluğu kabul etmemiz lazım. Bu bizim kulluğu kabul etmemiz demektir. Allah'ın vahyine iman etmemiz ve onu evimizde ders kabul etmemiz demektir. Meleklerin rahmetin evimize inmesi demektir gelmesi demektir. Ne buyurdu? Kim ne yaparsa kendisi için yapar. Yaptığı güzellikler lehine, kötülükler de aleyhinedir. Evet, güzellik yapmaya çalışırız. Ne buyurdu? Size gelen her güzellik Allah'tandır. Allah'tan sadece güzellik gelir. Güzelliğin kaynağı nedir? Güzelliğin sahibi Allah'tır. Güzelliğin kaynağı da Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Evet. Kaynağından güzellik gelsin. Allah'ın güzelliği gelsin. Saf güzellik gelir. Saf bizi güzelleştirir. Allah'ın Resullerine imanı anlamaya çalışıyorduk. Evet. Söyledim daha önce. Her mümin kendi peygamberinin Resulü'dür. İman ettiği peygamberinin Resulü'dür yalnız. Eğer onun iman ettiği iman etmek sevmek demekti. İman ettiği yani sevdiği şeytansa, şeytanın resullüğünü yapar. Şeytanın verdiği vesveseleri taşır, küfrü taşır, şirki taşır, dedikodu taşıttırır, iftira taşır, taşıttırır. Ama eğer o resul'e iman etmişse, onunla beraber olmuşsa, ona itaat etmişse, İtaati Allah'ın Resulü neyse, tabiyeti Allah'ın Resulü neyse, o neyi taşır? Saf güzellik taşır, Allah'ın ayetlerini taşır. <gülüyor> Kazanmak da, kaybetmek de insanın kendi elindedir. Kendi tercihi iledir. Allah ile beraber olanlar, Resulü ile beraber olanlar, Allah'ın vahyi ile beraber olanlar kazanır. Allah'ın resulüne resul olmak, mümin olmak demektir. Onun şahitliğini kabul etmek demektir Allah'ın ayetlerine göre. Örnekliğini kabul etmek demektir. Ne buyurdu? Evet, Resulü size şahit, siz de bütün insanlara şahit olasınız diye dedi. Onun ahlakını alıyorsun, ödekliğini kabul ediyorsun, onun gibi yapmaya çalışıyorsun. Sen de insanlara şahit oluyorsun. Örnek oluyorsun. Allah peygamberleri şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak göndermiş. Onun yolunda, onların yolunda yürüyen müminler de onlar gibi yapınca kazanıyor. Ya onlar gibi yaparsın ya da karşı tarafta bir kişi vardır, o da iblistir. İblis ve arkadaşları. İblis ve iblise uyanlar. İblis ve iblise tabi olanlar. Öteki karşıda da peygamber vardır ve Resul vardır, yani nebi vardır, Resul vardır, müminler vardır, şahitler vardır, müjdeciler vardır, uyarıcılar vardır, nezirler vardır. Mütakiler vardır, mukarrabun vardır, değil mi? Sabikun vardır. Mutlaka peygamberden yana durman lazım ki bunadan biri olasın. Mümin vardır, Müslüman vardır. Ya da karşı tarafta duruyorsun, beni ilgilendirmez diyorsun, kıl namazını tavandır diyorsun, Yetmez, Allah öyle söylemiyor. Bu din Allah'ın dini değildir. Bu din insanların kendi kendine ürettiği dindir. Bu dinin kitabı Kur'an'dır ve Kur'an'da Allah nasıl yaşamamız gerektiğini, nasıl iman etmemiz gerektiğini, nasıl düşünmemiz, nasıl konuşmamız gerektiğini, ne yapmamız nasıl amel işlememiz gerektiğini beyan eder. Allah'ın resulüne iman Allah'a ve resulüne iman edip resulüyle beraber malarıyla, canlarıyla cihad edenler felaha erdi dedi. Felaha erer. Ona Asi olanlarda karşı gelenlerde evet, ye dedi, evveli cehennem dedi. Yani Asi olmak ben sana Asi oldum demekle olması gerekmiyor. Eğer ona itiraz ettinse, onun hayatına, onun örnekliğine, şahitliğine itiraz ettinse, asi oldun, itiraz ettin. Bir konuda Peygamber, Resulullah Efendimiz evet şöyle yapmıştır. Mesela evinde hanımlarına şöyle davranmıştır. Dedik, sen onu şahit olarak yani örnek olarak kabul etmek zorundasın. Yok ben onu kabul edemem, ben öyle yapamam. Diyemezsin. Sen onu reddettin. Ne demen lazım? Kabul ediyorum. İman ediyorum. Doğrusu budur. Güzel olan budur. Ben de böyle yapmaya çalışacağım. Yapamasam bile. Gücün yetmese bile. Başka türlü davransam bile onu kabul edip, onu tasdik edip yapmaya da çalışacağım demen lazım ki iman etmiş olasın. Kabul etmiş olasın. Bununla beraber bunu dile de getirmen gerekiyor. Doğru budur. Ben yanlış yapıyorum. Yoksa benim yaptığım doğrudur. Senin yaptığın doğruysa, o zaman Allah'ın da Resulü'nün yaptığı yanlış oldu. Öyle değil mi? O zaman onu inkar ettin. Ona asi oldun. Onu reddettin hatta. Onun için hakkı, hakikati olduğu gibi ortaya koymamız gerekir. Hem Allah'ın vahyiyle, hem Resulü'nün şahadetiyle, ahlakıyla olduğu gibi ortaya koyacağız. Doğru budur. Hak budur. İsteyen alır, isteyen Almaz, kabul etmez. Tercih O'nudur. Dilyen iman etsin, dilyen kafir olsun dedi Allah. Ama biz iman ediyoruz. Yapamasak bile, gücümüz yetmese bile, iman ediyoruz ki doğruyu O'dur. Bütün güzellik Allah'tandır. Bütün güzellik O'nun Resulü üzerinde görülmüştür. O, azim bir ahlak üzeredir. İnşallah hep beraber, Allah'a ve Resulüne iman edeceğiz, Resulüne tabi olacağız. Ona malımızla, canımızla destek olup cihad edeceğiz. Ona asi olmayacağız, itiraz etmeyeceğiz. Herhangi bir harini, tavrını, işini beğenmemezlik etmeyeceğiz. Allah hepimizi nebilerine, Resullerine, şahitlerine, nezirlerine, layıkıyla iman edenlerden eylesin. Amin. İtiraz edenlerden eylemesin. Asi olanlardan eylemesin. Onlara saygısızlık yapanlardan eylemesin. Allah hepinizden razı olsun.